İlk kalpli insanlar günaydın Öfün sevgici Cuma sabandayız buluştuk yine Cuma sabah onun bir altını çizelim bitti evet onu koşuşturma güreşme güleşme hatta iki günlük bir ara ondan sonra devam edecek ama o iki günlük her ne hoş geldiniz modern sabahlar ona kadar beraberiz modern sabahlar modern sabahlar Modern sabahlar. Radyo tülesi, modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler gökyüzüne yükseliyor sinir gün semalarında hangi yol açık hangisi kapalı onları bize söyleyecek Şener ol bey günaydın. Bazı şeyler gidiyorum Şevkle ya orada hiç gidiyorum ben de bir tüm değişik ruh mi, biliyorsun sonuçta bir ruh şeyler biraz, yükselir, biraz Günaydın ne sevdiğiniz önce Şenol Bey? Evet Tabii ki günaydın Şevk'in içineşişlerden şaygı çerçevesi içinde son derece cıvık cıvık bir sevgiyle günaydın diyorum. Şevk'e geçeyim önümüzdeki çarşamba işi var mı? Şimdi o kadar de devamını şey. Önümüzdeki çarşamba işin var mı? Sen bana öyle söyleyeyim. Var mı yok mu? Ya, ya şimdi bilmiyorum dükkan falan filan Eee şu dükkana bir iş gelemedik Şu dükkana bir bilgiler Bu vakte şöyle geleyim ben Vallahi bekle yaşayamam ben sabah saatlerinde falan Sabah saatlerindeki. gelin Yani erken gelin de hani böyle rahat rahat şey Başka insanlar yokken gelin yani Eee Başka insanlar yokken ben gelin yani daha rahat olur falan iyi. Yani herkesin geldiği saatlerde değil, de erkek saatlerde, kimsenin olmadığı saatlerde bizi bekliyorsun. Ya, o, o da... Yani diyorsun ki Şener Bey, sen ortalık bu gel, biz senin reklamımızı yapalım da orada dolsun. Lütfen sevgiler gidiyor, o kadar ucuz değil. Bana oradan bir tane limonata bir şey de içmeliyerek artık bir alkol meyve kokteylinden içmek var mı? Var diye yani şey. işte var bir, bir kopyt edip ben ona fiil siz en baş köşe işte efendim mesut sen olgum bayrakta burada siz de buraya gelin diyerek benim üstümde lütfen reklam yapma şey bu kardeci bir sonra herkes damsız alıyor Alıyoruz. Yani damsız almanızı isterim Görüşi. Alıyoruz canım ne olacak bu topluyla arkadaşlar? Yani ben geldim baya arkadaşlarım. Yok yok, ne kadar siz erkek erkeğe ya da o baya arkadaşlarınız yani biliyorsunuz. Yani. Ne ne deşibardevşili beybeyen. Ya çok çok lezi insanlar da çok şey yani yirenç insanlar bir taraftan. Öyleler de onlar da öyle, onlar da öyle kabul edeceksin. Yok kabul edemiyor ya, böyle bir şey yapmayacağım. Yani. Yani ne onlar da biraz demek evet, cescur olabilir de evet, demek tamam ya Bıçak taşıyor taşıyacaksın Bey bıçak taşı bir bayanın çantasında ne olduğunu dedip geleceksin. Uçak taşıyor işte Rambo bıçağı ya. Onun içinde işte ufak ufak. Rambo bıçakın arkasını açıyor mesela pusula çıkıyor. İçine bir ruj, bir göz kalemi falan tip şeyler yani. O Rambo bıçağı da illa dağlara çıkacak değil. E, bıçağı niye taşıyor o Yani orada belki takar diye bir şeyler artık onu. Sen boşver çarşabıma geliyormuşsun. Nereye gidiyorsun şef? Yani... E... Seviyorsun, sevgilereceğim, kabul et. Ya severim de hakikaten de sizinle beraber gelelim. Sevgilereceğim, biz kadar ortağı olmuşuz, sevgilereceğim. Kaç sene oldu, sen bana onu söyle. Neyin kaç senesi, neyin kaç senesi oldu, kaç senesi? Yani kaç sene oldu, sen bana bir hesabını yap, ben sana basit bir hesap yapayım, doksan beş senesi. Evet. 95 senesinden beri modern sabanları yapıyor muyuz biz, biz beraber? Hayır. Kaç senesinden beri yapıyoruz? 99. 99'dan beri. Bir gün ayrıldığımız oldu mu? Oldu, baya uzun süreler. Siz bıraktınız yayında, tekrar döndünüz. Baya uzun bir ara bıraktınız, tekrar döndünüz. Ben askere gittim, geri döndüm falan filan. Baya uzun süre. Evet. Bir gün bile ayrılmadan bunları bu kadar şeyi atlattık. Birbirimize kırıldık mı? Elbette ki kırıldık. Birbirimize adilikler efendim burada şimdi söylemiyorum ama yani hayvanlıklar efendim e, iyileştikler yaptık mı? Yaptığınız dünya kadar. Yaptın sen de bana yaptın. Kim size? Ben ne yaptım size? Ben karşılıklı yapıldı. Ben büyüklük gösteriyor, unutuyorum. Ben hiç unutmuyorum. Şey bazen dünyamdan sıçrıyor valla yani. Yani bunlara bir kader ortaklı. Sen de yaptık mı? Yapmadık. Yaptık. Yapmadık. Ne kadar ortaksa herkes kendi başına. Nasıl kendi başına? Ben senin sorumluluğunu hepsini yaşadığım ya. Ne sen benim sorumluluğum. Ben seninle ilgili hiçbir şeyim yani. Bak, sen benimle ilgili her konuda ilk incilip beni bana Lütfen. Benimle ilgili konularda para danış. Kendinle ilgili konularda hem minne fikiren hem, hem çevrenin de fikiren ama özellikle benimle ilgili konuları ben <gülüyor> ediyorum. Para danış. Tamam Şahal şey uzadı artık. Eğizli. O yüzden Çarşamba günü Pancı'ya gidiyoruz. Bunu artık senden okeylenmiş olarak görüyorum. Çarşamba günü Pancı'da buluşmak dileğiyle eşen kalın diyorum. Alo? Alo? Alo? Ney bu şarkı? Ne güzel şarkı <gülüyor> diye açıyor rüzgarızı Modern sabahlar. Modern sabahlar. İlk kalpli insanlar Modern Sabahlar Cuma özel yayınıyla karşınızda. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Hoş efendi efendim. Günaydın efendim. Radyohtu A günaydın. stüdyolarında Fire 3, Radyo Radyohtu B stüdyolarında Oktay Demirici var bu sabah yine bizlerle birlikte. Bir kez daha hoş geldiniz. Macera dolu bir Cuma sabahı haftanın son iş gününü sabahı diğer bir deyişle. Abi bunun e, sebebiyle mi beyazlarla geldiniz? Yani işte saflığın ve temizliğin sembolü. Yoksa bir karda bir operasyonunuz mu var hmm. çünkü üstünüzde bir de pofuduk bir yelek var. Ya bundan sonra benim st stilim bu. İçinizdekini ananadan mı aldınız? <gülüyor> Yok başka bir marka galiba. Yok <gülüyor> Yo, senin bana doğum günü hediyen yani, yıllar önceki. Doğru. Doğru hakikaten de. Bir zaten üstünde kalite o var. <gülüyor> gördüm tane Hoş geldin. Ne kadar efendim. güzel ya. Yıllar önce aldığın doğum günü hediyesini unutmuyorsun. Ege sana söylüyorum. Aldığın derken satın aldığın ve verdiğin anlamında. Peki ne zaman almıştı? Fire. Bundan tam. Vay be bayağı olmuş yani. <gülüyor> bayağı, oldu. Vallahi bir, vallahi bayağı olmuş. Vallahi. Allah bayağı olmuş. 2009'un Eylül'ünde almıştı. Nereden biliyorsun diyecek olursa doğum günümü çünkü tam denk geliyor. Eşofmanla dolaşmayı tercih. Ya bugün. siz ne bu altınızdaki üstünüzdeki benim çok güzel normal insan gibi günlük hayatta pantolonla çıktım. Ya ben ben eşofman tip üstünüzde de böyle şey giyince. Ya bundan sonra spor, spor falan. Cuma <gülüyor> cuma günleri eşofmanla gelmiyor muyuz ya? Biz cuma serbest gün değil mi? Ben onun için ben böyle giyindim. Yo ki. tam tersi diye biliyorum ben de modern sabah. Abi. Bundan 9 sene önce konuştuğumuz zaman bir Doğru. konuyu da bağlayalım diye her gün serbest cuma günü normal kot Kot giymek mecburi diye bir şey hatırlıyorum Öyle ben. bir şey ben. Ya ben eşofmanlara dön çok rahat dünyanın en güzel rahat şeyi ya. Valla şu dizizi yapmayan eşofmanı da buldum ya. Dizizi. Dizizi. Ama kumaşı şey olmayan böyle fışır fışır olmayan hani yumuşak olan ama, ama dizizi yapmayan. Dizizi yapmayan. İyi o zaman barınıza da herkes eşofmanla gelsin Faribey daha da büyük bedduam yok. Akşam eşofmanlılar halı sahibi gibi doldursun orayı. Vallahi inşallah. Sen kendin en başta örnek olacaksın. E canım bara da böyle gelmiyoruz ya. Radyoya geliyorum geliyorsun gel, e, e, e, da para e, e, e, mı yermiyoruz? E, e. Buyurun efendim hoş geldiniz hoş bulduk. hoş bulduk çok teşekkür ederiz evet bugün ee... bu eşofman konusunu bir gün bir değin keşke bir modacı gelsedim böyle bir e, modacı değil de manken gelse. Hı hı. Güzel herkesin özendiği, bir şeyler derse güzel herkesin özlendiği bir manken söyler misin bana? Yani ben gençliğimdeyken, e, lisedeyken. Ne sak kime Begüm Özbek vardı o zamanlar. Çok özenirdim. mesela. Değil mi? O da çok hanımefendi o. Ama da. şaka bakın Begüm Özbek bir programda tabii ki erkekte katlanamadığım şey beyaz çorap demişti. Ha. Benim o zaman çorap çekmecemdi. Başka bir renk yoktu. Begüm Özbek, Begüm Özbek hangisiydi ya? Begüm Özbek şeyle... Ben hatırlayamadım simasını. Begüm, Güzelce bir kızdı. Güzelce oldu. mi bir kız da? hakikaten Şşş, doğru. Ya. Kısa saçlı. Bir çekmece çorabımı ha, onun için tamam. feda ettim ben. Zamanında tamam, şeyle çillerlere ben. şey olan gelin, olacak. gelin, tamam, gelin tamam. olacak kadın. Deniz Bulaş'ın devresidir değil evet, mi? O o devre, evet ha, Hatta ha. o programda beraberdiler. Belediye de şey demişti işte erkekte de beyaz çorabı kalktı. Nasıl olacak falan diye ben dökmüştüm o çekmecemi. Şimdi Gözde Manken kim var? Şimdi Gözde Manken dediğimiz zaman tabii orada bir durup düşünmek lazım Ege. Hiç tanımıyoruz yeni Gözde hiç, Manken. Hiç tanımıyoruz hakikaten ya. Çok var bir de takip ben edemiyoruz. Ben Deniz Akkaya'da kaldım yani hiç. O zamanlar beri magazin Egecim, programı izlemeyeceğim değil, da. Çağda şeker var ama o da artık baya... Yok canım onlar aynı devrinin zaten. Yani... Kim var meşhur mankenimiz ya? Bir dakika ya bir düşüneceğim. Ben, ben zaten şey... Daha yeni şey yapmışım. Yataktan şey fırlayıp var. gelmişim. tuva Ünsal manken miydi? Yok. Yok. Sayılmaz. tuva Özay demeye çalışıyorsun. Yok ben. Özay demedim. Ünsal Ünsal. Tamam. Kim var ya? Kim var? O da anne oldu? oldu. O da değil. Onlar var, bunlar bir şeyleri eski. Eski onlar evet ya. Mankenlik dünyası için yaşlı bir de hatta. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Ya ne oldu? Elektro gider bağlanmış gibi oldu yayınımız. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir daha deneyelim şansımız. Hadi bir daha dene. Fahir seni takip etmen lazım. Ben buna. nereden takip edeyim ya? Moda... Esnaf adam şey mi takip eder? Gençman. Günaydın ha. merhaba hanımefendi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahar. Bağıralım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun bağralım. <gülüyor> en meşhur ederiz mankenler bağırız. kim bu aralar? Ece Sükan. Ece Sükan. Ece, Ece Sükan, Sükan ama artık manken, manken değil ki. Başka moda yazarı falan. <gülüyor> ha? Bilemedim, benim aklıma o geldi. Aa Biz şey kaldı. vardı, o kızcağızın adı neydi? Survivor'a da katıldı. Baba. O manken mi? Ya mankenlik yapıyor işte. Beş Özge. Özge. Özge Ulusoy var. Hah, Özge Ulusoy. Ha, Özge Ulusoy. Ha, ha, manken mi o? Ama ben de bilmiyorum. Aynı soruyu ben sorusu soru soru soru var, mi? Ben de bilmiyorum. Özge Ulusoy olabilir. Peki, Peki efendim. Ahmet ha, ha, hep... Hatun'un enal vardı. Ahmet Hatun'un enal... Ama hanımefendi, siz bir 10 yıl önce yaşattınız <gülüyor> bizi yani. <gülüyor> bir de onlar hep başka artık, başka alanlara kaymış olan... Eski işi manken olabilir de, mesela Ece Sukan da öyle, Ayşe Hatun'un aldı öyle. Ama Özge Ulu Soy galiba şeydi. Bir de Nefise Karatay vardı değil mi <gülüyor> çocuklar yani? Peki, çok şey teşekkür ederiz. Birkaç yardımcı olamadım. Ya, sağ olun, <gülüyor> çok ne olsun. Sağ olun, Olduğunuz kadarıyla. İyi niyetiniz yeter. Çok teşekkür ederiz Bahar Hanım. Bay bay. benim. Sivaslı Sindi vardı, ne oldu o? Ha, ha onları, doğru. Onlar da işte bir dönemdi yani. Ya, Hayır, böyle... olur mu canım? Sivaslı Sindi en son ülkemizi nerede temsil etti? E, çok güzel bir yerde, bir şeyde, bir, bir, şeyde etti. bir şeyin yüzü oldu ya. Bir Ama şeyin yüzü de, oluyor işte. Yer ha, şeyin, oldu. şeyin yüzü mü oldu o yoksa? Yüzü yokmuş. Olimpiyat tanıtımanın mı şeyin? Oli neyin? Olimpiyat, Olimpiyat adaylarının mı yüz oldu? Bir şeyin? Olimpiyat adaylığının yüzü olmuş <gülüyor> yüzü, yüzü artık siz düşünün. Smith yani... verdi. Continus Smith yüzü mü? <gülüyor> Galiba Olimpiyatlara aday olma propaganda şey? Günaydın efendim. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ya bu bir ilk oldu ya. Ben ilk kez düştüm ya yayında. Valla İrem Erben, merhaba. Merhaba. Oğlum, hoş geldiniz gerçekten de. Ee, her şeyin bir ilki var. Ee, evet. Bugüne kadar yayınlara sorunsuz bağlanıyordunuz. Rahatlamıştınız. Evet. Ben bağlanırım. Ben yayından Nasıl düşmem. Sana? Direkt bağlanırım. Bir rahatlık, bir söylerim. Evet. Ama işte önemli olan zirvede kalmak. Buyurun İrem Hanım, kim geliyor aklınıza? Ya öyle oluyor biliyor musunuz siz hani Survivor'a katıldı. Biliyoruz evet evet. O söylendi ben evet. söyledim hem de. Onu biliyoruz. Söylemediniz canım onu söylediniz mi? Siz düşerken büyük maliyet. Siz düşerken o, şey o esnada o esnada söyledik tam. Aa bir de Tuğçe kazandı o zaman canım son dönemlerin gördüm onu manken. Ha, doğru ya yani. o da sadece Her manken gibi, değil mi? O da o sadece manken evet. Tuğçe Kazas tamam peki efendim çok peki. teşekkür ediyoruz listemizi ekledik. Peki bu ee, nasıl diyeyim? Biz niye bunun listesini yapıyoruz ki Ben bir örnek verecektim. hastası mıyız biz ya? Örnek verecektim <gülüyor> örnek için bir isme ihtiyacım vardı veremedim. Şimdi Begüm Özbek dedi ya adam, yani Tuğçe Kazaz üstünde 17 sene, verebilirim. 17 sene önceki manken ismini söyledi ya. Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Maşallah. Ne sey Tuğçe Kazaz çıksa <gülüyor> programın üstünde 35 sene geçtikten sonra örneğimi vererek konuşuyorum. Ee, şey dese yani ee, halı saha dışında eşofmanla dolaşan erkekleri de anlayamıyorum dese. Şıp diye kesileceğine inanıyorum ben. Ya doğru tamam. Ee, yo hafta sonları gelsin baksın bir alışveriş merkezlerine. Acıklı. Ey, bugün de bir Acıklı. spor giyinelim diye eşortmanları çek. Takım olarak çektiğin zaman o en acıklısı o. Modanın kalbinin attığı yerler alışveriş merkezleri. Çünkü ya doğru söylüyor var. Geçen pazar. Evet. Beşiktaş Galatasaray maçının olduğu pazar günü. Evet. Sokakta formalı adamlar vardı maça gidiyorlar. Fırladım hemen bizim merdivenlerden. Baktım formalı adamlar bile altlarına kot giymiş. Başka şey giymiş yani. Üstü forma altında kot var. Çünkü adam maça gidiyor. Maçı izlemeye gidiyor. Efe, çünkü sokağa çıkacağım için. O halı sahne mi gidiyorum? Hayır bir mekana gidiyorum. Kotumu giyeyim üstüme forma mı giyeyim falan diye şey yapıyorum. Kotumu giyiyorum. Bize kızlar geldi eşofmanla. Hanımefendilerim ne yapıyorsunuz? Büyük ihtimalle o eşofmanlar benim damatlığımdan daha pahalıdır. Ama eşofman sonuçta. Nasıl anlatacağız bunu? E yıllardır sen eşofmanla gezmiyor musun Neki? Ben yıllardır... Her sabah şuraya dizlerinin şeyi... Ben Seinfeld'in... şeylerle gelmedin mi? Seinfeld'in bir bölümünden sonra tamamen bıraktım eşofmanı. Ne var ki Seinfeld'in o bölümünde? Şey diyordu orada... George Costanza eşofmanla dolaşıyordu ve şu iddiayla... Çok rahat... E tamam, vallahi çok rahat. Ben de şu anda iki bir da... iddiaya bakarım, iddia tamam, mı diye bir de, bir de bakarım, eşofmana bakarım, eşofman mı diye bir, arada... de bir lafı var. Sayfa altta şey diyor, eşofman giymek bir mesajdır dünyaya. Vazgeçtim ben mesajıdır falan gibi. Ondan sonra ben bir daha evde bile giymemeye başladım. Tebettin. Tebet. O zaman ben ama yok ya ben vallahi şey rahatsızım ondan giydim yani. Ha o zaman batık tamam. var, batık. Batık var tamam. Rahatsızlar da birebir yalnız. Hakikaten doğru Vallahi, biri, Rahatsızlar birebir eşofman. Sıcacık tutuyor ki değmeyin yani. o kotun soğukluğu mu affedersin eşofmanın sıcaklığı mı? Sarı pantolon giy. O daha rahat. Peki. Veya ben sana pantolon öreyim mi bu seni yün pantolon? Yün pantolon de yünden bir şey örün bana artık tulum gibi bir şey mi? Artık ne yaparsın? İçlik. İçlik işlik. İçlik. içlik. Oktay, bak Ege vazgeçmenin görüyor. Vazgeçmenin bir adam ötesi biliyorsun değil mi o içlikte? Yani. <gülüyor> Ege Kayacan'ın <gülüyor> ördüğü içlik. Yani ölüme beş içlik, kala diye geçer ya. Normal i̇çlik. içlikten bahsetmiyorum. Yani, bu Bunu... adamın ördüğü içliği giyersen artık yani kat ve kat geçmişsin o vazgeçmenin. Ama yani. kalın şey şişle yapmışsın. öreceğim bak. Şimdi Oktay'ın dedikten tabii ki doğruluk payı olabilir ama ben kalın şişle içlik öreceğim sana. Bak kan mı? Hayır kanma. Kalın çiçeği diyorum ben. Bunu şey gibi düşün. Oktay Bir kalın şey... şişe hiçbir zaman hayır diyemediğini biliyor. Her <gülüyor> kıvrımını <gülüyor> oturacak. <gülüyor> Hızır var ya nasıl benim zaaflarımı kanma, biliyor? Kanma. ikna olmaz. Şey gibi. Zaafımı çok iyi biliyor. Elinde zopayla bis 9 şey... numara. Biz sizin canınızı ağlayın. <gülüyor> yani adam <gibi>. öyle düşün. Zaten onun arkasına hoca gelmiyor. Öyle düşün yani. Kanma. hayır <gülüyor> de istemiyorum de ya hayır ağırlığını koy. Hayır istemiyorum ya. Ya yataktan kalktım geldim kurban olayım yapmayın ya valla bak bir daha eşopman gel. Biz nereden ediyorum. kalktık bak. şimdi niye bizi ters konumda bırakıyorsun Fahir? Zaten e, ben kaldım, şimdi geç. bugün sana ne söylesem sen önümüzdeki Perşembe Oktay'la toptancı marketine gittiğinde zaten onun senin fikrini değiştirecektir. Ya nasıl eğlendik yalnız Fahir? Ya, ya valla var altın gibi. çikolata Vallahi aldık ki. Çikolata aldık. Çok Abi miktir ya, onu bir anlatsana bari. <gülüyor> Çikolata aldık. Ben reklam zamanı geldi. Ya bir dakika bak. Senin, reklam zamanı geldi. Reklam zamanı geldi. Adam deniyorlar. <gülüyor> Kızım <Kasa gülüyor> sen cevabın kadar... ne? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Mazeret olup bir cuma selamlar. Radyolarda başlayacak bir kez daha günaydın diyelim ve hafta sonuna doğru yavaş yavaş. ...dakikaların ilerlediğini hatırlatalım. Belki sabah şu dakikasında... ...insanların moral verilecek tek şey buydu. Hafta sonu yaklaşıyor. Modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...bu şarkıdan sonra... ...hangi fon gider? Bir dinleyeyim bak. Get it right. Get it right tabii ki. ...yeah... İşte ya, get, i̇şte it it right it right ya. Right. get it right ya get it right ya get it right. Hiçbir fon bende böyle bir coşku yaratmadı bugüne kadar. Yıllardır ne fonlar dinledim. Neler neler dinledim. Nelerin üstüne konuştuk. Ama hiç böyle bir coşkuyu hiçbir zaman ilk günkü heyecanını bugün de taşıyorum. Ben bir şey soracaktım dün size bayağı, denk getiremedim. Dün mü soracaktın? Evet. Oo, bayağı dün, içindir. Dün sabah Öyle zaman da telefon et. Daha önce pek çok kez aklıma takılmıştı. Dün artık sormaya karar verdim utancımı yenip. Biraz... Ee, Cahilce bir soru olduğunu ben de farkındayım. Olur Ama mu ya? Öyle... His, ben bunu hislerimle soruyorum, gözlemlerim. Tabi tabi. Gözlemlerim miyim de yaşadıklarımdan sonra e, içimde oluşan hislerle tamam. soruyorum. Arabayı hmm. fulllediğin zaman daha mı güzel gidiyor? Öyle bir şey var mı? Bir şey yoksa çok para verdik bu benzinciden diye insan oldu kendi kendine onu mu hissediyor? Ben bir şey bilmiyorum. Araba bir kendine hani böyle tokluk İnternetten bakayım böyle bir, bir his oluyor bende. İnsandaki şey gibi mi? Tokluk sızması gibi mi? Tam onun gibi. Oh be falan diye gidiyor araba. Ha. Sanki böyle bir depoda az kaldığı zaman o hani ne o ışık yanarken ama şimdi bu adam alamaz. Biz kıtmaya kıtmaya böyle azıcık kullanalım da full olunca böyle bol bol mu alıyor? Öyle bir şey hiç hissettiniz mi? Teşekkür ederim. Oktay sana dönmek istiyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Hiç aramızda mühendis olmadığında tam tabi bu Nasıl mühendis yok aramızda ben ya? Ben biraz mühendisim ya. Bit, ya bu ben bitedim okuldu. Ben, Gerçek okulu mühendis. ben tane Gerçek, Gerçek mühendis, mühendis dersen tamam o zaman elimi kaldırmam. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek bir makina mühendisi mi arıyorsun? Yani herhalde onlar bilir bu işi. Daha güzel gidiyor dediğin ne? Ne hissediyorsun mesela? Güzel. Araba rahat gidiyor yani. Yani tamam, daha ben... psikolojik mi daha sanki şey Abi gibi. psikolojik değil onun vardır etkisi ya. Doğru var mı? tabii şey doğrudan etkisi var fiziksel etkisi açıklayayım mı? Sıvıların şeyi mi dengesi mi? Yok abi şimdi senin araba kaç kilo? It. Ama can 50 kilo benziyor o kadar fark et. O zaman arkaya... nasıl o kadar fark eden bu? Fark eder tabii ya. Şey olur. Evet arkaya at frit ayağları bak nasıl güzel gidiyor kaymak Vallahi. gibi. Biz ne zaman böyle şey yapsak oktay alışıyorsa <gülüyor> yapsak araba kendine geliyor Atıyorsun yani. mesela arkaya iki tane nasıl kaymak gibi gidersin o zaman ya. Yok ya ondan değil ben. Sanki böyle araba oh be kandım, benzine kandım falan diye mi gidiyor Kan gibi, geliyor, geliyor mi? diyebilir misin arabanın şeyine? Kan yüzüne. Evet. Yüzüne kan geliyor diyebilir misin? Vallahi öyle. Okta hadi de. <gülüyor> <gülüyor> ne olur de. Demeni <gülüyor> bekliyorum. Yoksa birisinin kan gele demesi gerekiyor. Ne ne demesi gerekiyor? İşte, yani denmesin, denmesin, denmesin. Böyle böyle şeylerden demesin. Yok mu ya? Şöyle bilinçli Var bir makina mühendisi atanıyor. Motordan göre anlayan. varmış ama şu an ulaşamıyoruz. Gitedeyim. Alo. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Kimle görüşüyoruz? Ya ben e, sanki dejavu gibi bir şey yaşadım. Ben Bahadır. Bahadır Bey Bahadır. hoş geldiniz. Dejavu tipi bir şey yaşadım ya, diyorsun. Şöyle Ege'nin ağzından sanki ben konuştum. Yani bu soru benim aklımda hep çevirip durdum. Ama Ege gibi hani sormaya çekindiğim bir soruydu. Evet. Hani bu soru kelimeler ağzından dökülünce nasıl söyleyebilirim? Hislerinize tercüman oldu diyebilir miyiz evet. Bahadır Bey? Evet. Kendi Aynı, Aynı kafada izleyebilir oldu. miyiz Bahadır Tamamen Bey? Tamamen öyle ama şimdi bunun mantıklı olmayacağını düşünüyorum. Ama ya, Ondan söylemiyoruz zaten. Ondan araba söylemiyoruz. Sanki, evet araba sanki daha iyi benzini yiyip daha rahvan gidiyor sanki. Rahvan diyorsunuz. Rahvan yani gidiyor. Koy benzini rah rahvan gitsin. Yani... Diyoruz. Yani basıyorsunuz daha rahat yiyor sanki e, yakıt basıncıma artıyor ne oluyor bilmiyorum ama i̇şte biz de onu söylüyoruz zaten. De bunu bir tane, tamam ya, ama, en azından ama, şu anda yalnız bunu, olmadığımı hissettim vallahi süpersin. İşte onun için aradım yani bu gözlemi yapan siz ben değilmişim Ege Bey de varmış bunu paylaşmak istedim bence böyle bir etkisi var ama mekanizmanın nasıl işlediğini bilmiyorum ama Mekanizma bunu Mekanizma mı diyorsunuz? Mekanizma Makan diyor ama ama bu bunu ben de gözledim ee, Yanıtını veren birine e, müteşekkir olurum ben de. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi Sağ olun. Görüşmek istiyorum. üzere. Olun Bu kadar mı? güzel teşekkür ederim. Siz de an an bizim listelerimizde tercüman oldunuz şu an itibariyle. Bu arada dinleyicilerimize Bahadır Bey'in sırtının kıllı olduğunu hatırlatalım. <gülüyor> kıllı Bahadır diye geçer. Eskiden ne kadar güzel. Veteriner Bahadır olarak geçiyordu. Hiçbir zaman unutmayacağız ve gelip, Benim de sırtım kıllıdır diyerek... <gülüyor> Şimşekleri üzerine topladı. Pardon. Sırtına topladı. Şimşekleri Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? E, Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. E, hoş bulduk. Mühendis misiniz Duygu Hanım? Evet makine mühendisiyim ve ha, otomotivlerle süt, ile de ilgiliyimdir. Otomotivle ilgilisiniz. Evet. Evet. E, tamamen psikolojik bir hissettiğim şey. E, çünkü aksi bir durum var. Çünkü ağırlık koyuyorsun arabaya ve performansını azaltıyorsun. Ağırlık koyunca performansı azalıyor mu? Evet, haliyle. Ama performans dediğiniz nedir? Şimdi yani sizin performans olarak tanımladığınız şey Ege için performans olmayabilir. Yani ne kadar yakıt yak... Yaktığın yakıt böyle hız mı diyeyim? Yok İşte, i̇şte Ege öyle... ...performans şey azalacak yani. Işte Ege öyle Yani bahsettiğiniz biraz verimliliğe de giriyor değil mi? Yani şey belli bir miktar yani benzinle... Yani daha yavaş gider. Yani sen bir gaz, e, ne kadar gaza basıyorsan aynı şekilde gaza bas ve daha yavaş gidecektin. Zaten Duygu Hanım. ağırlık koydun arabaya. Ama bir şey sorabilir miyim? Biraz te, terminolojik konuşursanız bizi daha güzel ikna edeceksiniz. Yoksa ben terminolojik ikna oldum. Termolojik çok basit aslında ya. Ağırlık taşıyorsunuz. Yani Ama hiç... o da ağırlık bir terminoloji değil. Yani böyle şey falan deseniz. Oradan işte manifold falan filan deseniz. Şey gibi bir laf oluyor ağırlıkta. Can taşıyorsunuz sonuçta. Yani bir şey olur. Art benim Çünkü zaten. Ne canım biz meslekli <gülüyor> mezunu değiliz ki motor bölümünden şeydi. ama yok yok fırık sadece yani. Ama şöyle duygu Hanım Sizin bahsettiğiniz şey biraz verimlilikse efendim e, hızlı gitmeyse mesele hızlı gitmek değil değil. Işte. Böyle evet. bir dolu dolu gitmek yani. Aracın rahat gitmesin. Rahat gitmesi. gitmemiş işte, ya. yani daha zorlanır araç giderken. Yok canım ya 50 kilodan ne zorlanır? Ne olacak Onu zorlanıyorsun zaten araba olmuş. Hiçken binmeyeyim daha ya, iyi o zaman. Ben... Sizin hissedebileceğiniz bir şey olmaz ama iyi işimde işletmezsiniz. Daha, daha iyi gidiyordu da demezsiniz. E ya. yani. Aynı mantıkla ben mesela şimdi gittim Oktay'ı evimden aldım. Şey demem lan. Oktay binince araba bir kendine geldi. Kendine geldi demesi lazım. Ne <Gülüyor> oldu? <Gülüyor> Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bu Duygu Hanım'ın belki de yani bu açıdan yaklaşıyor ama cevap verebilecek bir şey değil. Çünkü en başta söyledim. Psikolojik Duygusal dedi. bir şey. Tabii, psikolojik doğru. dedi. Şimdi alanı o değil ki Duygu Hanım. Duygu Hanım performans açısından değerlendiriyor. Performans sanatı Tam ters, tabii ki. Ters evet, gider dedi. <gülüyor> ee <Evet>, bize mühendislik <gülüyor> psikolog lazım. Ama, da, ama araç psikolojisi lazım. Otomotiv alanında çalışan yani. bir psikiyatrist bize lazım. diye çok genim yani. Yani, yani psikolojisi ama, var. Disiplinler arası bir şey Bu istiyoruz. Bu yarık pilotlarının belki işte menajerleri falan varsa. Bir bakalım ona varsın. Çok teşekkür ediyoruz. Siz zaten. makine mühendisliği bir de dakika. şey diye bir ders var mı? Ma makinenin ruhu falan gibi bir ders. Yok tamam majus ya. İşte yani işte. Oradan Eğitim sistemimizdeki en büyük eksikliklerden birisi bu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Çok teşekkür ediyoruz. Çok ol, teşekkür teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. Bu evet. her zamanki yaşanan durum işte. Yani böyle Mekanik. bir hayali bir durumun üstüne gerçeğin tokat gibi gelmesi hep de böyle oldu yani bilim insanlarının net açıklamaları şey oluyor insanda. Böyle ama yani falan gibi bir Maalesef, maalesef makine makine bölümlerinde ülkemizde çok mekanik yaklaşıyor olaylara. <gülüyor> maalesef bu ortaya çıktı. Günaydın efendim. Alo günaydın. Kimle ha. görüşüyoruz beyefendi? Ben Ertan Altınel. Ertan Bey kesin bir makine mühendisi. Sesinizden maalesef. anlaşılıyor. Ya Psikolog, yani psikolog. Ertan Bey psikolog muysunuz? Seyko'yla kimya girim. Daha doğrusu kimya öğretmeniyim. Fakat arabalarla çok uzun yıllardan bir haşır neşir olduğumuz için. Pek çok yıllarca... kez arabalara bindim diyorsunuz. Buyurun satıyormuşuz. Evet, pek çok kez bindim. <gülüyor> ben şöyle, kesinlikle biraz önceki kıllı Bahadır Bey'e ve artı Ege Bey'e katılıyorum. Araba fulllendiğine daha hızlı gidiyor. Hızlı, Ama, gidiyor. Daha hızlı gidiyor. Daha güzel gidiyor. Daha rahat gidiyor. Yani, hızlı hızlı, hızlı gizli gizli. değil de böyle hızlı bir... Demeyin daha rahat gidiyor. gidiyor. Böyle kaymak asfatta George gider diyelim. gibi. diyelim. Aynen öyle. Aynen öyle gidiyor gibi. E, son zamanlarda şöyle bir şey başıma geldi. Arabalarda e, bir işte benzin pompası vesaire bir takım tertibatlar var. Bu depodaki yakıtı evet, yanma evet. bölmesine gönderecek şeyler. Herhalde mühendis hanım şunu belki kaçırıyor olabilir. Kendisi ideal ve e, düzgün çalışan araçlarla ilgileniyor. Da. O yüzden bu hesapları bize söylüyor olabilir. Çünkü şöyle benim aracımda sabahları zor çalışır vesaire bir şeyler vardı. İşte usta dediğimiz, tabir ettiğimiz arkadaşlar depoyu fullersen daha rahat çalışır abi dediler. <gülüyor> Ve kesinlikle de aynı şekilde olduğunu gördük. Belki de daha yüksek ağırlık olduğu için benzin, benzin pompası eğer zamanla zayıflamışsa onu rahatlatıcı hmm. şekilde oluyor. Em mi mı diyorsunuz? Em mi diyorsunuz meyzeni? Emme moni, emme diyorum. demiyorum diyor. ama daha ziyade yakıt pompası diyorum. Ama Hayat şey de olabilir ya bu bel... büyük olursa ha. daha rahat bir şekilde iletiyor olabilir. Çünkü zamanda bu pompa zayıflıyor vesaire diyorlar. İşte o değiştirmeye yüz tuttuğunu araba 3 yıllık iki yıllık gibi bir şey ise. Değeri, yarım deponun, çeyrek deponun üzerinde kullanılmasıyla lazım derler. Yani yıllardır kullanılıyor evet, olarak. Ertan Bey'in açıklaması güzel. Yani mükemmel bir e, aletten bahsetmiyoruz. Şey değil mi? Gerçeğin yıpranmasıyla evet, evet. E, ve hatta böyle ne bu hatalı yapılmış aletler de olabilir. Çok teşekkürler olabilir. efendim. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür Görüşmek üzere. Bende şey hissiyatı uyandırıyor. Şimdi koca tencere yemek var. Sonra yemişin yemişin dibinde suyu kalmış da böyle hani o zaman şey dersin ya bir şey kalmamış. Bir iki tanecik kalmış evet. falan. Yani bunu da mı şimdi falan. O insanın iştahını kesmez. Dolayısıyla e, aracın da hissiyatı. Aracın da aynı şekilde, şekilde önce gözünü doyurmak lazım. Şey de olabilir aslında bunu en güzel bu bilimsel da mantıklı, bu şeyi. Bu da mantıklı bir açıklama. Oraya bu benzin göstergesinin üstüne bant çekeceksin bir tane. Hı hı. 100 kişiye oturtacaksın. Bir tane aracın boş olacak, bir tanesinin dolu olacak. Hangisi güzel gidiyor o hissiyatı oradan böyle bir şeyle yapacaksın. James bu güzel, bu James Bond ile ilgili teklifinden sonra bugün ikinci çığır açan teklifin olarak yani tarihe geçti gibi. Tek yapılabilecek araştırma böyle bir oluyor işte. Çağrı Bey... Ara... araştırma mı deniyor? Şöyle demiş Çağrı Bey Twitter'dan bize ulaşmış. Arabanın performansı değil, dolu depoyu görünce daha rahat köklenen gaz pedalı etkeni demiş. Ha, gönül rahatlığıyla basıyorsun. Evet, Benzin yavrum. az olursa ayağımızı da çekeriz. Hafif hafif geriye çekilme yani teknolojisini anlatır. Yani. Günaydın ha. efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Işık Önal. Ee, otçü makine. Hocam ha. hoş geldiniz. Işık hocam. hocam. Evet. Radyonuzun sesi galiba açık hocam. Biraz onu kısarsanız. Sadece arabayı konta hepsini kapattım. sağ çektim. Şimdi çıkmıştım evden. Direkt beni ilgilendiren bir konu oldu. Valla hocam buyurun dinliyoruz. Ben genellikle akşam yayınlarına katılıyorum. Reklama girmezse IBS Motorsport firmam. Hı hı. işin içindeyim yani. Evet o zaman dinliyoruz şimdi Anladığım kadarıyla da son yorumu dinleyebildim bir tek. Dolu depoyla otomobil daha iyi performans gösterir gibi bir konu mu söz konusu? Performans değil de bu ilk benim ortaya attığım şey. Bir benzinciden çıktıktan sonra araç sanki daha bir kendine gelmiş gibi oluyor gibi bir hissiyat var bende. Bir gerçekçi tarafı yok. Ama bir taraftan da hissiyat Oksikolojik... öyle gibi geldi. Çok net anlıyorum sizi efendim. Şimdi şöyle <gülüyor> e, dolu depoda bir defa deponun üst seviyesiyle motor arasındaki seviye azalacağı için pompaya yakıt pompasına daha az iş düşüyor. Daha hmm. kolay çekip basabiliyor. İşte hmm. Daha kolay emiyor değil mi? Daha kolay emiyor motor tarafına basıyor. Hmm. İçin, o zaman... e, dezavantaj depodaki full depo benzin veya mazotermiyesi ağırlıktır. Ağırlık da bir aracın gitmesi için negatif etkendir. Ama işte <gülüyor> o 50 litre ağırlıkla daha iyi emişi karşılaştırdığın zaman şey mi? hocam? Yani hayır. 8 kere hay. 5, 40, 0, ağırlığı aşağı yukarı yakıtın. Ama böyle bir yani daha net bir emme var değil mi? O, o insanın hissedebileceği bir şey midir? Hocam şey soru Yani artıları bir tarafa, eksileri bir tarafa koyacak olsak. Ne diyorsunuz? Evet. Artı mı diyorsunuz hocam, eksi? Para... Şimdi benim söyleyeceğim bir tek şey var size. bir e, Bu işi bilen birisinin tavsiyesi naçizane. Kevret teponun altına düşürmemeniz tavsiye olunur. Bunun sebebi dipteki pislikler karışıp benzin pompasını ve yoldaki yakıt filtresini tıkamasın, tıkamasın diye. Çünkü ister istemez dipte bir e, kalıntı kalıyor. O tavsiyenizi Kortuk de almış olalım ama ben de sizin demin bir e, olumlu şey e, taraf bir de olumsuz taraf. Dezavantaj söylediniz ya. Ben o dezavantajı aslında olumlu bir şey olarak görüyorum. Neden? İlk başta söyledim ya ağırlık diye. Ağırlığı yiyince araba ne oluyor? Mesela daha böyle yani yere yapışıyor araba. Şimdi Ege Kayaca'nın performans deyince hız e, gelmediğini aklına ben biliyorum. Yakinen pek çok kere arabasına evet. binmiş insan olarak. Rahmanlık. Ben bahsediyoruz. Şimdi yani yere, yere daha yakın olunca arabası bu adam daha kendini güvende hissediyor ve daha güzel gittiğini düşünüyor. Yani şimdi o sizin negatif diye, dezavantaj diye söylediğin şey aslında tam da mi artı hanesine yazılmış bir şey olarak. Böylece ne oluyor? İki artı oluyor. Ama bakın kışında bu bir dezavantajdır. Bugünkü arabaların %80'i önden çekişlidir. Dikkat edin yokuşu çıkamayan arabaların kaputun üstüne birilerini oturttururlar ki daha iyi bassın ön tekerlekler yere diye. Evet. Depolarda hep arkadadır. Dolayısıyla kışın yokuş çıkarken de bu bir dezavantaj olarak ağırlık gerekir. Hmm. Ama Değil sen yokuşta mı dedin ge? <gülüyor> Demin öyle bir şey demedin. Yokuş dedim mi? Ya <gülüyor> şimdi tabii ki. İki ağırlık da daha çok yokuşta kendini gösterir. Özellikle küçük motorlu arabalarda günümüzde çok büyük motorlu kullanmak zor iş biliyorsunuz. Evet. Bir kişi yanınıza oturduğu zaman 3'te çıktığınız yokuşu 3'te çıkamıyorsunuz. Yarım kişi full depo demektir. 80 kilo 40 kilo hesabı yapıyorum. Yani Çok burada acı. şimdi öyle bir noktaya geliyor ki Işık Bey. E, <gülüyor> arabamızı birini alırken de düşüneceğiz yani. Biraz daha minyon bir şey de. alacağız. Arkası boş ben oturayım. Yani oturmasanız daha iyi olur falan gibi bir duruma da gidiyor bu. Benzeni mecbur alıyoruz da o adamı almayabiliriz gibi bir durum var. Yani çok yokuşlu yollarda gidiyorsanız araba ne kadar hafif olursa size o kadar ekonomik az şey <gülüyor> ben orada şimdi dolaşacağım ben ben çok dolaşacağım o, sen dolmuş yapı. Ya bakayım. o zaman Güzel. oturun arka kapısından kimseyi <gülüyor> almamak gerekiyor çünkü yokuşlu Onun yokuş. tepesinde şey yaparsak. Peki çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun rica ederim her zaman efendim her <gülüyor> zaman. Sağ olun efendim ben. teşekkür ederim sağ ol Manyak olmadığım ortaya çıktı diye çok mutluyum şu anda. Biraz yani mutluyum. bununla mı? Biraz mutluyum. Bununla, bununla, Günsel'i çizmeli şöyle demiş. Bir, depo dolu olduğunda püskürtme daha kolay olduğundan performans artar. Aynen. iki <gülüyor> var soracağım sana bir soru soracağım. iki son zamanlardan sonra. Son zamanlar <gülüyor> Hiç ateşiniz çıktı mı diye mi son zamanlarda Son zamanlardan <gülüyor> son son zamlardan zamlardan sonra depoyu fullleyince cüzdandaki ağırlık kaybının dayanılmaz hafifliği yaşanır demiş. Aa doğru o Işık Bey'in de diyor. Yani evet bir oraya şey geliyor ağırlık biniyor arabaya ama hı hı. cüzdandan da bayağı bir hafif 200 şey, liralık bir, bir şey tek banknot diyorsun ama ruhta bir ağırlığı var şimdi o. hani bir film vardı ya 23 gram mıydı 25 gram ruhuna 21 gram 21, <gülüyor> 21 gram. 23 gram sen artı ekle onlar ben büyük büyük. 21 gram tamam. Vasati 21 gramlık bir şey vardı ya. Evet, aynı gram. şey kredi kartları 4 gram diye de devam bak, var. aynı şey film. kredi kartlarında geçerli mi mesela diyelim ki 5000 lira limitli bir kredi kartınız var. Hı hı. Evet. Ondan Çılgın bir alışveriş yaptınız. 3000 bin lira çektiniz. Kredi kartı hafifler mi? Hafif, Hafiflemek. Hafifler. Yani nano, nano olarak bile. Nano, nano olarak bile düşünecek olsanız. Ben hiçbir bilimsel şeyi olmasa da hafiflediğini biliyorum. Dinleyicilerimiz de biliyorlar yani. Hafifler, hafifler. Yani bir gün şeyi hesaplamıştı bilim insanları. İnternetin ağırlığı ne kadar diye. Hmm, ne kadardı? İnternetteki bu bilgiler falan bunlar. Bütün çizimler. Mesela bir gece oturuyoruz. İnternetin 3'te birini dolaşıyoruz ya mesela. Ne kadar ağırlıklı bir şey yani. Ona döneceğiz. Yaptığı. Günaydın efendim. Günaydın. Melike öğretmen ben. Nasıl Hocam ]sınız? hoş geldiniz yayınlar. Hocam ne neredesiniz <gülüyor> neredesiniz? Başınıza <gülüyor> bir şey geldi zannettik biz. Okullar Vallahi açıldı Fahir. Valla geldi, geldi Gelmez mi? Ne oldu hayırdır? Sistem, sistem değişti. Kargalar bokunu yemeden okuldayız. Dinleyemiyoruz sizi. Aynen. Erken erken başlıyorsunuz. Dinliyoruz. Peki evet. efendim kolay gelsin. Ne oldu 4 artı 4 dediğiniz sabahın 4'ü diye mi başlıyordunuz? <gülüyor> <gülüyor> Tabağı 4, akşam 4 çalışıyoruz. Öyle başlarım maalesef. Peki hocam, buyurun dinliyoruz. Psikolojik egecim ya, o kadar parayı verirsen, o kadar parayı verirsen, azıcık benzin alırsan, doldurursan, full ettim diye basarsan gaza, araba rahvan rahvan gider tabi. Ya şey gibi, eşe kadar para ben verdi, gidecek tabi. Ben de çok hissettim. Ee, eşime sordum, eşim bana şöyle e, bıyık altından bakıp... Eşiniz öyle... bıyıklı mı? Hayır. Yani gülünç hep. Ama bu büyük takıntı bugün. Bir tane Melikecim demiş. Çıkıyordu evet, canım bende. bıyıkları. Bıyıkları çıkıyor evet. mu değil mi eşinizin? Çıkıyordu. Evet, ta tamam. bıyıklı oldu mu eşiniz Melike Hanım? Hayır, hiç olmadı. Bir ara bırakayım mı dedi ben aman bırakma dedi. Siz mi karar veriyorsunuz? <gülüyor> Adamın genel görünüş haliyle <gülüyor> ilgili. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Evet, Olabilir Karar veriyor olabilirim tabii. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum. Faali bir şey soracağım. Sorun. He, podcast'te ben e, yanlış duymadıysam annemiz Spartalı mı dedin sen? Evet efendim. Ulu Boğlum efendim. <gülüyor> Ay biz hemşireyiz. Ay ne kadar? Valla ne kadar? Şimdi tabii ki canlı yayında e, hemşirecilik yapıyoruz. E, Valla hemşirecilik yapıyoruz. İyi e, bunu bir konuşalım Melike hocam ya. Spartalılar gecesi konuşayım. vardı geçen hafta. Niye gelmediniz Melike Hanım bunu? Valla haberim biz yoktu. Biz de gittik. Bu sene biz de gittik yani, falan. Radyo'da Ispartalılar Gecesi vardı. Baktım bir tek ben Ispartalı'nın <gülüyor> <gülüyor> e bir tarafı. Ebiye Hanım bana haber veriydiniz. Tamam. Sen peki Uluborlularla ilgili hikaye biliyor musun? Eee Uluborlular için? Efendim bir sonraki Ispartalılar <gülüyor> Gecesi'nde lütfen. Tamam. Tamam sonra konuşuruz. Çok görüşmek teşekkürler görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Neler neler neler neler. Sevgili dinleyiciler reklamlardan sonra Tokatlılar köşemiz vardı ancak e, bu Sürekli hafta vaktimiz kalmadığı için e, tüm tokatlarda özür diliyoruz. Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Bir saniye dur. Çağrı Bey'in de babası Ispartalıymış Faruk. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir başka Spartalılar gecesinde daha sizlerle. <gülüyor> Twitter'da yazmış hayır. Spartak konusu kapanmadan şimdi hani <gülüyor> üstüne ekleyelim diye. Çünkü bir daha ne zaman gelecek kim bilir çağrıyım babasına konu. Kasımın ikinci haftasında gelecek. O, o, o kadar çok geliyor mu Isparta. Spartalılar gecesi çok yiyor. Her ayın Abi, ikinci çarşamba Tokat dinleyicilerimiz e, bozulacaklar çünkü bugün son 15 dakikamız Tokat dinleyicilerimiz. Özellikle sene 66. O ne oldu aya koyuyu göremedik yani çok manidar yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hey derken ho derken bir Modern Sabahlar'ın daha sonunda geldik sevgili dinleyiciler. Ben burada bir şeyi sesle okuyordum da o yüzden abi. Hmm. İstersen onla bir veda edelim. Ee, yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Ee, bir iki tane şey var. Hemşeri e, madem Modern Sabahlar'da hemşericilik yapılıyor, ee, evet. yapılıyor. Sinan Bey de Melik öğretmen ve ile hemşerilik bağım olduğunu öğrendim bu sabah Modern Sabahlar diye bize... Twitter atmış. Ondan sonra e, Fahir onu da listeye ekle. Ispartalar gecesinde, gecesinde e, Sinan Bey'i de çağıracaksın. Artık yalnız değiliz biz Ispartalılar. Gerçekten de e, bayağı deli dolu yaşayacağız gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Buradan dinleyicilerimize <gülüyor> de hemen hatırlatalım. E, diğer şehirlerimizden diğer illerimizden bizi e, gelip de Ankara'da dinleyenler yalnız değilsiniz. bizde hemşericilik toprakçilik <gülüyor> yoktur. Devrecilik esastır. Yok. Lütbe esastır. Tabii. Yok yok. MC şey. Yani Ona şöyle... bir karar verelim. Hafta sonu pazar Gel bir şey demesin kimse. kimse. Tabii biz Ada Pazarlı olduğumuzdan moder <gülüyor> safalarda <gülüyor> bizi çok ezdiler diye bir durum olmasın. Herkese eşit mesafedeyiz. Diyelim. Tabii burada e, Ada Pazarı bu... örnek. Örnek. Yani örnek onu sanki... Metafor, metafor. Ada Pazarlı verdikçe... olduğumuzda hep bize örnek verdiler. <gülüyor> Verdilerdi. lütfen. Örnek yani. Yarın sabah tekrar bölümlerimizde karşınızdayız. Pazartesi sabaha gelince. Ama biz sağlıklı saatli valla üçümüz olsun. Pazartesi bir sabah Valla yani bu hafta da böyle bir, bir tırt. Da, evet firelerimiz bu, oldu. Bu hafta da baya bir fire verdik. Fire Ama pazartesi sabah Ama var o, ya Var ya. Pazar. Var, ya. var, ya. var ya. ya. Esas o değil de pazartesi. Yani 22 Ekim sevgili dinleyiciler. 22 Ekim pazartesi. Onda göre kendinizi hazırlayın. Var ya. Çok var pis ya. program olacak. <gülüyor> Modern Sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında radyo otude. Sabah ne varsa öğleden sonra podcastte.